صلى الله على سيد محمد. أضرب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من العفو وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فكشط قلوبهم. Ve كثير منهم فاسق صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar Allah'ın mazlum kulları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalplerine misafir etmek için ta binlerce kilometre öteden buralara gelen Mevla'nın ve Rasûl-i Ekrem ve sellem'in mutlu ve kutlu misafirleri. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uykulamaya, neticede hem dünyada hem ahirette aziz-ü olmaya, karnesini alıp sınıfına geçen çocuğun neşesi gibi bir neşeyle, Allah ve Rasûl'ün huzuruna çıkmaya, duyduktan sonra semina ve ya Rabbi dinledik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Amin. Dinlediği halde dinlememiş gibi olmaktan, düğünlerde damat gelin seyreder gibi konuşanı seyretmekten, imana ve İslam'a şeffaf camlardan bile değil, doğrudan bakmak lazım gelirken buzlu camlar arkasında bakmaktan, neticede duyduklarından hiç istifade etmeden ahirete gitmekten, Burada da orada... Rezil rüsva almaktan, yüzü kara olmaktan, alıp da sınıfında kalan çocuğun üzüntüsü gibi üzüntüyle, eli koynunda mahcup, öksüz ve yetim kalmaktan, Mevla hepimiz eylesin. Allah'ın cici kulları, Allahü Teala ganidir, Allah zengindir, insan ise fakirdir, muhtaçtır. Biz bu dünyaya, İntisar için geldik Biz bu dünyaya Tazarru ve niyaz için geldik Biz bu dünyaya Affedersiniz kedilerin Bir lokma ekmek almak için Sahiplerine veyahut da tavukların Horozların ev sahibinden Bir şeyler pek istemesi için Gıdı gıdı gıdı yapmaları gibi Kediler gibi miyavılayıp İhtiyaçlarımızı Allah Celle Celaluhu'ya Ve Resul Ekkrem vasıtasıyla Dergâh-i e takdim etmek için geldik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 Allah Celle Celal maddeyi bile yaratırken, kişiye özel yaratmıyor, herkesin istifadesini O'nu sunuyor. Herkesin bunlardan ihtiyadeye istifade etme hakkı vardır. Dağı taşı peki birkaç kişi yaratmayan Allah, bütün insanlar için onların istifadesi için yaratan Allah, Muhammed Mustafa Asadallah'ın sadece birkaç kişinin istifadesi için mi yarattı? Resul-i Ekrem ve sellem, insü cinnin maddenin mananın peki kendisine muhtaç olmuş olduğu Cenab-ı Celle celalunun ilim ve irfan kaynağı muazzam bir hazine. Resul-i Ekrem ve sellem, maddeyi de manayı da besleyen muazzam bir Mevla'nın feyiz gönü deryası. Öyleyse herkesin peki Muhammed Mustafa Mustafa'nın istifade etmesi gerekir.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 Burada muazzam bir musluk var Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kovalar buraları dolsun diye geldik. Eğer kovaları doldurup da, o dolu kovaları memlekete kadar götürür de, muhtaç olanları dağıtabilirsek de, eyvallah. Anla lakin kova dolsun diye, çeşmenin altına korda dolmazsa, o zaman bu kovanın dibi delik demektir. Belki kovanın dibi düşü demektir. Veyahut da doluyor diye bekleyeceğiz ama ne zaman dolacak? İnsan tarlaya efendim yani bahçeye su getirirken bahçede, bahçede ağacın dibini onu dökmek için getirir. Çeşmeden aldı oraya kadar getiremezse hepsi zayi oldu demektir. Biz buraya...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 Sözü eri olmaya gayret edelim inşallah Teala. Allah'ın cici kulları, bazı ibadetler konusunda insan ısrarkeş olunca, yani sürekli onu yapınca bazen tattan tuzdan kesiliyor gibi oluyor. Kabe'yi muazzamada aynı haller oluyor. Burada da aynı haller oluyor, bazı şikayetler geliyor. Hatta ve hatta... Hatta vaatle memleketteyken daha yumuşaktım, memleketteyken kalbim daha pelur kağıt gibiydi, hassastı pamuk gibiydi. Hocam buraya geldim, taş kesildim, ne oluyor bana? Diyenler dayı, maalesef kendisinden şikayet edenler, kafayı sıyıranlar bile olacak neredeyse. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Kandele'ni fedda'yla haccında der ki, bir insan Resul-i kabrini ziyarete girerken, eğer kafasında ve kalbinde hala bir dünya telaşı var ise, dünyeli bir duyguya takıldıysa, bunun Resul-i Ekrem'in alacağı bir şey yoktur, buyuruyor. Huzura çıkarken, huzura çıkarken sadece huzuruna dikildiğimiz olan zatı, tehayyül ile memuruz. Sofraya oturduğumuz zaman gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, her şeyimizi yemeye konsantre oluyoruz. İnsan yemek yerken sadece gözüyle, peki yemeği seyretse, el başka şeyle meşgul olsa, öbürü uzuv organlarla başka bir şeyle meşgul olsa, nasıl ki peki gelen yemek tat vermiyor, lezzet vermiyor? Ee, yani sıradan bir yemeğin bile esprisi ve kaidesi olunca alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'nın yanında yapılacak olan uygunsuz bir hareketin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den alacaklarımızı engellemekte çok müessir olduğunu söylüyor ulema. Allah böyle iflaslara maruz kalmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Sizin her biriniz bir Medine'siniz. Sizin her biriniz bir Medine olup sizin kalbinizde Muhammed Mustafa yatıyor. Buraya gelmeden önce siz zaten Medine'ydiniz. O mübarek kalbinize Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşkı metful edeyim. Neticede buraya gelmek suretiyle hakiki Medine'yi, hakiki Muhammed Mustafa'yı seyreyleme ziyaret etme imkanı bulduk. İnsan Medine'nin toprağına hayırlık yapmaz. İnsan Medine'nin toprağında yatan insana. Peki zat hakaret yapmaz. Aynı şekilde herkes kendisini Medine bilsin. Herkesin kalbinde yatan zatın Muhammed Mustafa olduğunu bilsin. Biz bugün akkar halimizle yani ümitsiz değiliz. Anla ve lakin bugün akkar halimizle böyle, <gülüyor> afedersiniz yılanın deliğinde büzüldüğü gibi büzülür gibi oluyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba şu an kalksa, dese ki bana, afedersin bayram efendi, e efendi değilim ya neyse, bayram denen zat peki ne hediye getirdin dese, sana Ahmet Mehmet mesela ne hediye getirdin dese, ben ne cevap vereceğim peki? Onun için yani boynumuz bir yerde hüküp kalıyor. Efendimize ulaşmakla seviniyoruz ama acaba bizim dosyada neler var? İmam Şamil Çeçenistan'ın Fatihi Rusları 11 kere mağlup eden zat. Vurdu vurdu sonunda ee, mağlup oldu. Çünkü erzak bitti, mermi bitti, bir şey kalmadı.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 Abdülaziz Han Cennet Mekan dedi ki, üstadım dedi, babam dedi, mezardan kalksa dedi, bu kadar sevinmezdim.'' dedi. Gelişen lafı da bahtiyar oldum.'' Hatta komünizmin kurucusu olan Karl Marx diyor ki, ''Dava adamını nigah isteyen, dava için nasıl çalışmanın gerektiğini görmek isteyen Kafkas Fatih Şeyh Şamil'i incelesin diyor. <gülüyor> Abdülaziz Han Cennet Mekan Şeyh Şamil'e dedi ki, efendi azizleri benden bir isteğim var mı? Bir can var mı dedi. Çay Şamil e duyurdu ki hayır yok dedi. Bana bir yol emniyeti sağla dedi. Eşkıyalar yolumu kesmesin dedi. Ben Medeni Münevvere'ye dostumun ve sevgilimin yanına gideceğim dedi. Sultan Abdülaziz'den bir ekip verdi, koruma verdi ve Şeyh Şamil Medine-i Münevvere'ye etti. Orada efendim yani misafir kalmak için buraya ulaştı ve bab Selam'a gelip, bab Selam'a gelip oradan Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete giriyor. Ama Şeyh Şamil kendisini yere attı. Şeyh Şamil kendisini yara ve sürüne sürüne kabul edilmiş bir kertenkele bir bezetmek gibi olmasın teşbih hata olmaz. İş mesele ibadet tarafıdır. Kertenkele gibi yerden sürüne sürüne sürüne sürüne Resul-i Ekrem sağ-ı selim'in huzuruna geldi. Ve Efendimiz'in huzurunda ayağa kalktı buyurdu ki Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelîn velâhirîn'' şeklinde Resûl-i Ekrem sallâhu ve sellem'e salatu selam getirdi. Medine muhafızı olan Beşir Ağa diyor ki, o an diyor, biz de onunla beraber bulunuyorduk. Diğer, işte Güzara, Bükela vesaire, büyük resmi yetkililer vesaire, kumandanlar beraber diyor beraber. O Resûl-i Ekrem ve sellem'e selam getirince, وَرَسُولَ اَكْرَمْ سَوَسَلَمْ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَةُهُ buyurdu. Ve oradaki bütün hazirun, bütün mevcut olan herkes, Rasûl-i Ekrem sesinden ve salatü selam'ı aldığını duyduk diyor. Şimdiye kadar kaç tanemize peki yani, böyle bir hal efendim yani, hariz oldu. Yapmış olduğumuz işlerden dolayı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve memnun kalıp da kaç tanemizi peki tefsir eyledi, kaç tanemizi peki müjdeledi. Allah'ın cici kulları bir tarlan var diyelim, tarlanın yanında bir ikinci tarla var. İkinci tarlayı birisi kavak etmiş. kavaklar 8-10 metre uzanmış, sen de tarlayı buğday ektin, mısır ektin diyelim.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 Öyleye kadar peki, hatta belki ne bileyim ikindiye kadar da mu, bilmem, o vakte kadar güneş ışığından mahrum kalan o buğdaylar, peki mısırlar, hay çiçekleri vs. boynu bodur kalıyor. Ondan sonra buğday başak yapmıyor, mısır doğrudur koçan yapmıyor. İşte! İşte! Rasûl-i Ekrem sallem, güneş gibi demeyeceğim, bence demem çünkü güneş batar Muhammed Mustafa batmaz. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sudur diyeceğim. Susuz hiçbir şey yok kainatta. Susuz efendim yani hiçbir canlı yoktur. Taşta bir havada bile su vardır. Ama Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme su da diyemeyeceğim çünkü su durdumu mu kokuyor, kirleniyor. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ekmek diyeceğim. Peki ekmek diyemiyorum. Ekmek durduk, durdukça bayatlıyor. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayatlama gibi özelliği yoktur. Resul-i Ekrem'in yüksek dağlarda bol ofijenli olan bir havaya benzer diyeceğim ama havada bir an geliyor, kirlenebiliyor. Resul-i Ekrem'in bence de bir şey yoktur. İmam-ı Rablâh'ın ilk adresi Allah'a sırrı olsam gibi Muhammed Mustafa eşittir. Allah! Allah'a tarif konmaz, Muhammed Mustafa'ya tarif konmaz. Ne kadar anlıyorsak anladığımızı anlatıyoruz ama Anladığımız anlatamadığımızın peki binde kaçı milyonda bir Mevlana Cenayet-i Ruh ve Kodisesi Ruh'un duyurduğu gibi yüz bir kere dünyaya gelsem ya Allah hep seni konuşsam senin saçının telli bile anlatamam ben duyuruyorum. <gülüyor> Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki, yani işin ibretlerine bakarak söylüyor bir güneşse, kim ki bu güneşten daha fazla ziya, ışık ve sıcaklık elde ediyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istifadesi, dediği maleviyattaki boyu o kadar mükemmel oluyor. Türkiye'deki sistem maalesef yani ortalık, ortam bizim din <gülüyor> imajımızı değiştirmiştir. Yani biz, Bilemiyorum ama eğer ben hapsiz konuşuyorsan beni bağışlayın. Biz ne Cenab-ı Hak Celle Celal doğru dürüst tanıyabildik. Ne Muhammed, ne Sefa as doğru dürüst tanıyabildik. Ne Kur'an'ı, ne imanı, ne namazı, ne orucu, ne haccı, ne zekat. İmam-ı Rabbani, Fırmızı Sırdam gibi. Hep surette kaldık. Yani binanın pekif dış cephesine, btb'sine falan kafa inşaata takıldık. İnşaatın ince tarafından kaç tanemizin haberi var.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 Biz buraya yani işte mermel seyretmeye gelmedik. Biz buraya birtakım itiraflarda bulunup da, eksikleri için, tamamlamak için söz vermeye geldik. Hiçbir Osmanlı padişahı hacca gelemedi peki. Bu adamları yani imkanı mı yoktu? İmkanın kralı onlardaydı. Anlamayken dertleri başkaydı. Ki gelemeyişe işte en meciz bir şekilde Yavuz Sultan Seliman Aleyhi Rahmeti Vel kubra, ne güzel beyan ediyor. Yolarına padişah bir hacca gitsene, bir Kabe'yi gör bir Medine-i Münevver'e de Ravza-i göresin. Neticede yani sen de o makamlardan feyizya bolasın deyince dede buyurdu ki, bende de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gittiğim zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana dese ki, Sultan Selim bana ne hediye getirdin? Ben ona desem ki ya koca ol, devleti Aliye'yi Osmaniye'yi bıraktım, Bıraktım işte kendimi getirdim, sana feda ettim mi desem daha iyidir. Yoksa Resulü Ekrem s-sallam benden hediyeyi istediği zaman Ya Resulallah al bu anahtarları. Bunlar Balık'ın anahtarları. Al bu anahtarları, bunlar Galibat'ın anahtarları. Al bunları, bunlar Avusturya'nın anahtarları. Al Ya Resulallah bunlar Budapest'in anahtarları. Al Ya Resulallah bunlar İran anahtarları. Resulü Ekrem s-sallam benden bunu bekliyor. Bunu. Biz bununla meşgulüz diyor. Eğer burada dolup da Türkiye'de boşalamıyorsak peki bu adamdan bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz. Davası için ölüme hazır olmayan insanın yaşamaya hakkı yoktur. Davası için ölüme hazır olmayanın yaşamaya hakkı yoktur. Buradan döndükten sonra Mekke'yi ve Medine'yi <gülüyor> unutan, şuradaki lebbeykleri ve tedbiyeleri unutan, şuradaki peygambere ithafen takdim olan salatu selamları peki unutan bir insandan hiçbir hayır yoktur. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim için 360 tane put kırdı Kabe-i Muazzama'da. Bütün enbiyat peki mice, binlerce, belki milyonlarca putları <gülüyor> peki kırdılar. Niye? Putperest olmayalım diye. Muhammed-i Seyyid-i e, buyurduğu gibi, eğer efendim biz Hindistanlılar diyor, İslamiyet ile müşerref olmasaydık, Resul-i Ekrem ve ile müşerref olmasaydık, şimdi biz Allah'a yerine inek karatapan bir inek karası olarak bugünlere. Türkler de diyor eğer dini birisi İslam ile müşerref olmasaydı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve mübeşşer olmasaydı, müşerref olmasaydı onlar da bugünlere bu 20. yüzyıla kadar köpekperest olarak, perest olarak gelecekler diyor. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi esanetten kurtarmıştır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kul, kul olmaktan bizi kurtarmıştır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmadı ki? yani dünya yüz bin kişilik kere gelip gitsek bunları anlatsak bitirebilir miyiz? Başka Resul-i Ekrem sallallahu Selam bana sana peki vatan bıraktı vatan vatan bıraktı vatan vatan bıraktı vatan gerekirdi ki bizim peki yani aynı şekilde resul Ekrem Mekke ve Medine'sine hizmetçilik yapalım Türkiye'yi peki müstevli güçlerden kurturalım da resul Ekrem sallallahu aşkının bedelini ödeyelim ama ha Türkiye diye sanki bir devlet kalmadı, ne grup kalmadı? Türkiye! Satıldı karazi oldu, arsa oldu. Onun için buralarda izanla, buralarda izanla, yani elimizden efendim yani gelen şeyleri yapmadığımızdan dolayı, belki kusurlarımızı alt alta yazdığı zaman, ee, bakıyoruz ki hesap çok fena, hesap çok fena allah Teala düştüğümüz yerden çıkmaya, neticede Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davasına gerekli hizmeti ortaya koymaya bizleri muvaffat eylesin. Amin. Mehmet rahmetli buyuruyor ki, her sabah Sultanahmet Camisi'ne gidiyordum diyor. Ne zaman gitsem kapının dibinde bir ihtiyar ağlardı diyor. Bir gün sordum ona, ''Dedeciğim, niye ağlıyorsun?'' ''Git başından evladım.'' dedi, diyor. <gülüyor> Neyse, ikinci gün baktım gene, ne zaman gittiysen benden önce caminin kapısında oturmuş ağlıyor. Neyse, bir gün geldi, dayandım artık, diyor. Ya, dedeciğim, söyle Allah aşkına, ne derdin var? Derdi veren Allah, derman verir. Anlat işte, neyin var deseler? Oğlum, dedi, fazla üzerime gelme, dedi. Zaten, dedi, yüreğim yer al, dedi. Beni tekrar ağlatma, dedi. İsraf ettim yine, ya Deneciğim niye öyle diyorsun mesela, o zaman bir dinle bakayım dedi. Ben Abdülhamit Han'ın zamanında dedi, batarya komutanıydım, binbaşı Hüseyin Bey dedi. Benim de anam babam vefat etti. Çift çubuk tarla, bağ bahçe, ahırdaki hayvanların peki hepsini de ortak kaldı dedi. Malımızın, mülkümüze mukayet olacak kimse kalmadı dedi. Komutanıma gittim dedim komutanım ben askerlikten ayrılmak istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum dedi bağışlar mısın ne olur dedim diyorum. Komutanım kabul etmedi. Israr ettim. Bu sefer dedi ki, seni ben Sultan Abdülhamid Han cennet mekana çıkaracağım. Padişah durumunu arz et, kabul edersen ne hala, Yoksa benden izin çıkmaz dedi. İyi dedim, peki efendim. Gitler Sultan Abdülhamid Han'a söylediler. Abdülhamid Han demiş ki, gelsin bakayım Hüseyin Bey diyor sıkıla düzüle diyor, çıktım diyor padişahın huzuruna diyor fakat padişahın diyor cennet mekan öyle bir duruşu vardı ki diyor yani artık ben diyor korktum artık yani yani beni diyor tok tekme topat gelecek bana gibi bir hal vardı diyor gayet vakur gayet heybetli ve güzel bir eda ile bana dedi ki buyur Hüseyin Paşa dedi diyor ne istiyorsun Dedim ki yani, paşam bak durum bundan ibaretti. Ben bir ananın babanın bir evladıydım. Memleketimizde işte efendim, arazimiz vardı. Çiftli çubukluşu baba bahçe vardı. Anam babam gitti. Malına mülküme mukayet olan kalmadı. Eee dolayısıyla ben müstafi olmayı istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum. Beni ne olur askerlikten bağışlayın dedi. Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han buyurdu ki hayır dedi paşa olmaz dedi padişahım yapma etme ne olur vesaire hayır olmaz dedi Hüseyin Paşa dedi bir ısrar bir ısrarda vesaire bu sefer en sonunda Abdülhamid Han Cennet Mekan dedi ki peki dedi senin isteğin üzerine dedi senin müstafiyi kabul ettim istifanı kabul ettim ol ben ofşandı bir rüya gördüm diyor. Rüyada bütün Osmanlı ordusu batarya batarya, Rasul ve Abdülhamit Han önünden geçiyor diyor. Denetim var diyor. Rasul Ekmelbe savaşın bir iki adım önde, Hamid Han cennet mekan bir iki adım geride. Neticede Rasul Ekmelbe savaşın önünden Osmanlı ordusu batarya batarya geçiyor diyor. Eğer Rasul Ekmelbe Abdülhamit Han diyor ki diyor ki. Abdülhamit diyor, bu batarya kimin diyor, bu diyor e, İbrahim Paşa'nın diyor bataryası, komutan önde, arkadan askerleri rap rap rap geçiyor, aferin diyor, çok muntazam diyor, peki şu ikinci batarya kimin diyor, ya, Abdülhamid Han diyor ki, ya Resulullah bu diyor işte Resul Paşa'nın diyor bataryası diyor, ben de Resul Paşa, Arkasında askerleri geçiyor mesela, üç, dört, beş kıta bütün batarya geçiyor, bir batarya geliyor, başı yok bunun da asker batarya dağına geliyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, peki Abdülhamid Han dedi, bu kim bataryası? Abdülhamid Han duyurdu ki, ya Resulullah Hüseyin Paşa'nın bataryası, yani e, peki bu komutan? Abdülhamit Han buyurdu ki, ''Ya Rasulallah, isteği üzerine biz onu istifa ettirdik.'' dedi. İsteği üzerine istifasını kabul ettik, ordudan ihraç ettik dedi. Rasulü <gülüyor> Ekrem sağolsun buyurdu ki, ''Paşa, paşa, padişah, padişah, senin ihraç ettiğini ben de ihraç ettim.'' buyurdu. <gülüyor> şimdi, mesele bu ise, mesele bu ise, yani ben ne yapayım ben şimdi, ben nereye gideyim peki ben? Ben ne yapacağım şimdi bu medeniyemin peki? Benim buralarda gezme hakkım var mı? Benim buralarda oturup yemek yeme hakkım var mı? Benim burada beş yıldız değil, dokuz yıldızlı otellerde peki alem yapma hakkım var mı? <gülüyor> Resul-i ne getirdiğin dese bana, ben ne yapacağım peki? Hadi yani her şeye rağmen buralara geleceğiz, eyvallah vesaire. Anla ve Resul-i sağa sendirilen bir söz vardır. Bu sözü peki vefa göstermek gerekmeyecek mi peki? Bıra arabele muhtaç şekilde geliyoruz gidiyoruz vesaire vesaire. E, gerekli etki ve tesir maalesef olmuyor demeyim ama yani olması gerekenden çok daha gerilerde kalıyor. Bu böyle mi gidecek peki? Tarihin yazdığına göre, Tarihin yazdığına göre Şeyh, Meşayıhtan Mustihdin Efendi Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şeyh idi, Kanuni Sultan Süleyman'ın da yakınlarındandı. Rasulü Ekrem sağa selem Şeyh Mustihdin Efendi dedi ki, bizim dedi Süleyman kulumuz dedi, bizim Süleyman kulumuz yani Kanuni Sultan Süleyman. Hizmetçimiz Kanlı Sultan Süleyman Farize'yi Cihadın için terk ettiğin Allah yolunda çalışmayı <gülüyor> mücadeleyi için terk etti peki? Kanlı Sultan Süleyman da illeti zahiriye yani kolera tipi bir hastalığa maruz kalmıştı. Eriyip eriyor. <gülüyor> şey Zeytin Efendi geldi sıkılabildi ki Padişah'ım dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selamı var dedi bana aynen şöyle şöyle buyurdu Süleyman kulumuz Farize'yi cihadı için terk etti? Allah Kanuni Sultan Süleyman tutuştu, dedi ki Deryal orduyu Humayun hazırlansın, mandalar önden önden peki topları çekmeye başlasın. Avusturya'nın Zigetvar kalesi alınacak. Üç ay önceden mevsinde kış peki mandalar topları çekmeye başlıyor. Üç ayda mandalar ancak Zigetvar'a dayandı ve Kanuni Sultan Süleyman cepheye sedye üzerinde gidiyor.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 Zaten canıyla boğuşuyor peki. Bir taraftan da peki eğer savaşın peki durumu, ha, idaresi vesaire Kanuni Sultan Süleyman Koca Osmanlı padişahı peki her türlü güç ve otorite elinde sedgesinde kıvrım, kıvrım kıvranıyor. Vurun askerleriyim vurun askerlerim derken neyse birinci efendim kalenin düştüğünü, haberi geldi ondan sonra askerlerim haniye ikinci kale vurun askerlerim ile birlikte ikinci kale anlamaz Kanuni Sultan, Sultan Süleyman vefat etti. Ciğerleri Macaristan'da gömüldü. Geri kalan İstanbul'a getirildi. Süleymaniye camisinin önüne koyuldu. Şimdi tarihçiler diyorlar ki padişah peki o sedgedeyken derdi ve sıkıntısı neydi ki peki? Sürekli Sürekli peki askerlerin vurun, askerlerim şöyle yapın, askerlerin böyle yapın ve sonra niye esna diyorlar. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman şunu anlamıştı. Vefat ettiği zaman Resul-i Ekrem Sılavası'na hesap soracak. Kanuni peki Sultan Süleyman verilen emrim yerine geldi mi gelmedi mi? Haniye zafer haberi? Resul-i Ekrem Sılavası'na hesap soracak eğer ben bu hesabı veremezsem... Benim halim ne olur diye Kanlı Sultan Süleyman sürekli savaşın üzerine eğiliyor diyor. Dede, dede, sedde üzerinde, cephede, rızık ekmeği sorsa dereceği olan hesapla meşguldü. Öyleyse, öyleyse bu sıfatı afiyetler, bu Türkiye'deki kral hayatlar vesaire asıl işi yapmaktan, asıl işe pek eğilmekten Bizleri peki? Dur eylemesin, uzak bırakmasın. nedendi Allah sana, bana çok değer verdi. Beni bir Medine yaptı. Peki beni bir icabında, kalbimi, Muhammed Mustafa Asafasen, Ravza-i Mutaharası yaptı. Aşk, bedel ister. Aşk, bedel ister. Bu kalp sadece ve sadece Allah ve Resulü'nün ipotekidir. Bu ipoteği çökü ipote çözecek hiçbir güç yoktur. Varsa da, varsa da, Sadece ve sadece onlar için çalışmaktır, uğraşmaktır. Yunus Emre de ne güzel söylüyor. Peki kalbini Resul-i Ekrem'e taht yapmış, kalbini Resul-i Ekrem'e mekan etmiş vs. ne güzel söylüyor. Ey enbiyanın serveri, ey evliyanın rehberi, İnsü peygamberi, ehlen ve sahilen, ve merhaba. Ey enbiyanın serveri, ey evliyanın rehleri, ey insü peygamberi, ehlen ve sahilen, ehlen ve sahlen, merhaba. Sen canların cananısın, alemlerin sultanısın, Dertlerin dermanısın, ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen merhaba. Sensin ol Mahbubuk'da, etme şefaattencü'da, Ahmet, Muhammed, Mustafa, ehlen ve sehlen. Ehlen mesenler cümle biler geldiler, haini yüzler sürdüler, yoluna canlar verdiler. Ehlen mesenler, ve ehlen mesenler merhaba, güneş cemalin görelim. Oy yine yüzler sürelim yoluna canlar verelim ehlen ve sehlen ehlen ve vesanglar merhaba Allahu ekber şan-ı Allahu subhanahu tekallahu kecaeu burhanu ehlan ve seylan ehlan ve seylan merhaba Osmanlı divan edebiyatında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil eder. Gül peki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve Lale ise Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Sultan, e, e, damat İbrahim Paşa döneminde 2000 altın satılan laleler vardı. Ya bir lale bu 2000 altın olur mu? 2000 altın veriyorlardı, çiçeğe vermiyorlardı. Çiçek yani çiçek olduğu için değil. Lale, Cenab-ı Hak Celle Celal temsil ettiğinden dolayı Allah. en güzel laleyi yetiştiren, e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu en güzel anlatabilecek efendim mahsul yetiştirdiği için onun bir lalesini iki bin altın verildi Ejdaud. <gülüyor> resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise gül <gülüyor> temsil ederdi. Ve bir gül dayı ekilirken de koparılırken <gülüyor> çok itinalı, Gülü bile incitmeyecek şekilde ona dokunurlardı vesaire. Bir gül ama gülün merkezinde on bin tane tomurcuk var. Niye? Gül Muhammed mustafa, salı sıraları remzelerdi. Siz güllü namaz ne diyebilir misiniz güllü namaz? Ecdad güllü namaz kılardı. Yelin mesela secdeye, secdeye konulduğu yerlere ecdad böyle yapraklar de böyle gül yaprakları ki adam secdeye gittiği zaman, gülpukusu buna vurduğu zaman Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa kafasını, kalbini tamamen istila eder ve e, alnı secdeye koyduğu yerde yaşlardan ipler olurdu. Sevgi böyle şeyler yaptırıyordu. Büyük mekanların, yani, mübarek mekanların dereketi tecrü fücret ama burada yapacak olan bir yaramazlığın da götürdüğüm çok fazladır. Çok fazladır, çok fazladır, eskiden efendim padişahlar ve vezirler Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman altı mil ötede arabadan veya ceveden inerlerdi, yalan buraya girerlerdi. Peki bununla birlikte, ee, Abdükayız kabilesi buraya geldiği zaman Ravza'yı mutlaka aranın diyelim işte kubbesi vesaire görünmeye başladığı zaman kendilerinden geçerdiler. Develerden aşağı kaldır közür düşerlerdi. Deveyi unuturdu, eşyasını, parasını, pul unuturdu. Adam yalın ayak başa çıkıyor ki hurra, hurra saldırırdı. Bazı acı haberler geliyor kulağımıza, bazı şikayetler geliyor, şeytan Türkiye'de yaptırmadı bazı kötülükleri maalesef, nasıl yapıyorsa burada yapıyor, hele hele kalp kırma, kalp incitme noktasında çok şikayetler var, bu iş nasıl olacak, bu iş nasıl olacak. Biz buraya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüreğine diken batırmaya gelmedik. Zaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu an yaralı. Amerikan askerlerinin pis çizmeleri, peki suut çöllerinde peki ee, bu adamları girdi derken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burada rahat değil. Burada rahat değil. Burada rahat değil. Bu millet bir daha buralara gelip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmeyecek mi? Benim dedem buralara peki bir milyon dört yüz bin şehit verdi kilometre kareye on üç tane Osmanlı askeri düşüyor. Avrada bir sürü kaleler vardı. Her şey dümdüz oldu. PKP hepsi gitti vesaire. Acayip acayip işler oldu. Artık dünya ve içinde yaşadığımız ortam bir takım yani temel gerçekleri konuşmaya bile müsait değil. Ne Türkiye'de artık hürriyet kaldı doğru dürüst. Yani kaldıysa dikidin bir şey o da işte katku konuşabiliyorsun. Buralarda bile yani yüreğimizden geçen şeyleri anlatmaya peki yani imkanımız kalmadı. Her şeyin konuşulmasını bizden beklemeyin. Artık yani, artık yani çember bitti daralıyor. <gülüyor> Allah-u Teala imana, İslam'a, hürriyete zeval vermesin ama bu efendim yani bu, bu, bu, bu sarhoşluk devam ettiği müddetçe Allah göstermesin Cenab-ı Celle Celal bunları teker teker elimizden alacaktır. Kosova Harbi'ni yapan zat Murat Hudavendikar dede. Bir sırf karşı karşıya savaşmadı. padişah peki dede Sultan Murat'ı arkadan hançerleyerek öldürdü. Neticede Sultan Murad zehirli hançerin tek etkisiyle yere yıkıldı. Ve bütün Osmanlı askerinin yani dünyası değişti. Padişahım, padişahım, padişahım. Ne oldu ne oldu işte bize bir vasiyetin var mı padişahım? Ve Dede Murat Hüda Bendigar'ın o anda kullanmış olduğu bir çift cümle sana vasiyettir. Gelip bana efendim sorma ne yapacağız hocam diye. ne Meclilerden başlayalım vesaire. Dededen toruna vasiyet. Ve Yenişevilere efendim Sultan Murat'ın peki en son vasiyeti evlatlarım attan inmiyorsunuz. Peki ne oldu? Çünkü işin, içinde yani işin başında kim var? Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve seviyorsak peki mutlaka bunun bir bedeli olmalı. Biz yani nelere bedel ödemiyoruz ki peki? Nelere peki yani sahip çıkmıyoruz ki? İslam... Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ilah-i bizim anamızdır, babamızdır. Peki, biz İslam gibi dünyadan başkasını şimdiye kadar emmedik. İslamiyet Efendimiz'i ana, ana gidi, peki tatlı ve gıdalı sütten başka bir şey vermedik. İnsan, beslediği kaynağı o peki, teper mi? İnsan İslamiyetle, insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle etle ve tırnak gibi olması gerekirdi. İlik ve düğme ilişkisi gibi olması gerekirdi. İkiz bebekleri aynı efendim yani sepetle, beşikte sallanırlar, büyütürler. Yeni bir beni İslam 600 sene Osmanlı ile belki ikiz yaşamıştır. Dede İslamiyette aynı beşikte sallandı, büyüdü, gelişti vesaire. Bu rüzgar bir daha esmeyecek mi? <gülüyor>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 İkinci Sunnilerinden olmadığı müddetçe ben savaşa savaş kabul etmiyorum derdi. Edirne'yi peki Bulgarlara karşı Yunanlara karşı savunan Şakir Paşa ne muhterem bir adamdı o. Benim liderim odur. Benim yani davada, davada hızını peki yani sağlayan, benim rüzgarını peki kamçılayan adamlardan birisi odur Şükrü Paşa. Adam diyor ki askerlerine. Emrinde bundan efendim bataryaya, evlatların diyor, askerlerin diyor, eğer diyor düşman diyor, eğer diyor düşman diyor, peki Türkiye'ye girdikten sonra, bu topraklara ayak bastıktan sonra vuruşacağız da diyor, savaşacağız. Eğer düşman girdikten sonra savaşıp da ben şehit düşersem beni mezara koymayın diyor. Beni atın toprak üstüne diyor. Kurtlar kuşlar yesinler yesinler diyor. Ne de düşman dedikten sonra? Savaşıp terden ben şehit kabul etmiyorum diyor. Ne zaman diyor peki Türkiye vukuklarını aşarım. Düşman peki cephelerine saldırırım. Orada eğer vurur, vurulur düşersen o zaman beni mezarına koyun diyor. Biz buraya bu duyguları tazelemeye geldik. Muhammed İkbal ne güzel söylüyor. Rahmetullahi aleyhi, Pakistan'ın milli şairi. Ama ne adam o, ama ne adam o, ama ne adam o. Acılar geldi efendim Pakistan'a, sordum peki ne getirdiniz? <gülüyor> Herkes diyor ki zemzem getirdi, kuruma getirdik vesaire. Peki dedim, gittiniz oraya. Resul-i Ekrem sahasının birinci halifesi, Hazret-i bekir -i sadakatini. Davadaki senin niyetini getiren yok mu? Cevap yok diyor. Peki ikinci hali, hacıların Rabb'i Allah'ın adaletini getiren yok mu? Cevap yok peki. Üçüncü adam peki, Hazreti Osman Rabb'i Allah'ın hilmini ve karını, edep bayasını getiren yok mu? Cevap yok peki. Haydi Ali kerrem Allah'ın cennetteki şecaatini getiren yok mu? Cevap yok peki. Acılar içinde getirdiniz diyor. Bütün ibadetler yanlış eğitim politikaları yüzünden hedefinden saptırılmıştır. Namaz saptırılmıştır. Oruç saptırılmıştır. Hac ve zekat terk hedefinden saptırılmıştır. Din artık bir folklor görünümüne bulunmuştur. Yani bizim köyün, bizim memleketin veya da ananın babanın eski örf ve adeti gibi bir duruma kendiliği dönüştürmüştür. Sami, kinize seviyesine getirilmiştir. Hoca, papaz ve haam seviyesine getirilmiştir. Belki ondan sonra Kur'an-ı Kerim, İncil seviyesi getirilmiştir. Yani din peki suyu alınmış posası kalmış bir portakalarına getirilmiştir. Allah böyle din göndermedi. İmam-ı Şarani Rahim allah Teala ki من dahike او استمتع بزاو جبه او لبسا مباخران او تهب ایل متنزه ایاما نزول بلاع المسلمين فاو والبهائم ''Men <gülüyor> daike'' kim gülerse, bak gülmeyenimiz o kadar değil mi? ''Men <gülüyor> daike'' kim gülüyorsa, ''Ev istemtehadü zevci'' ki, işi gücü hanımıyla oyunlaşmak hanımla takılıyorsa, ''Ev nebise mubakkaren'' peki adamın işi gücü diyelim mesela, gran tuvaleticili bir elbise giymekse, ''Ev zâbeyle mütenezzahat'' Veyahut da bu adam, işte şu köy, çayır, şu bayır, şu kıra, denize, nereye vesaire. Şimdi döneceğiz, gece doğru yolsluğa gideceğiz değil mi? Doğru ormanlara gideceğiz değil mi? Ormanlara kim gider? Allah. MEN DAHİKE EVSTEMTABÜZEVCETİHİ EVLEBİSE MUBAHKARAN Kim güler, peki kim hanımına takılıyor, peki ondan sonra EVLEBİSE MUBAHKARAN, he işi gücü, işte gran tuvalet, ışık giymek vesaire vesaire fizik güzelliği, hee? EVDEHEBE İLELMUTELEZZEHAT veya efendim, oraya buraya tatile gidiyor ne vesaire bak bunların hepsi helal şeyler bunlar ama kim bunları yaparsa eyyâme nuzulü fedâya'l-müslimin Müslümanlara peki feda? Bela ve musibetler yağmur gibi sana halinde yağarken kim bu işlere takılırsa fehuve <gülüyor> velvehâ-i <gülüyor> O hayvanlarla beraberdir. Muhammed Mustafa'yı çok affedersiniz ama yüreğimin yarasını bunu söylüyorum. Beni bağışlayın lütfen. Rıfkâbe-i <gülüyor> muazzama'yı insanlar mı etti Yoksa hayvanlar mı etti Rıfzâ-i mutlakarayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam militanları ve mücahitleri mi etti, yoksa parılar ziyaret etti? Cimon Peres'in zamanında Filistin'e bir darbe vurdular peki, Filistin darmadoğal ettiler. Heticede efendim adam dedi ki, Muhammed Mustafa öldü, geride karı kız bıraktı dedi. Amerika 16 bin kilometre ötelerdi ama şu an Türkiye'nin <gülüyor> burnundan daha yakın hale geldi peki. Eee, ne oluyor peki? Hala bir gaflettir, hala bir calettir, hala bir vudun duymazlıkası aldı başını gidiyor peki. Yani... Gavura gerçi edilmez ama bir noktada peki... ...bu elin gavuru peki çamurun patağın içerisinde bocalaya bocalaya bocalaya bocalaya... ...yani kendisi ve insana yaralı bir şey bulmaya çalışıyor. Enbiya bana neler verdi neler, neler verdi neler, neler verdi neler... neler, neler. ...enbiyanın başlara sürekli sahasının marketinde kaç milyon mal var... ...ama bir kere dedi bu markete girmedim ben. Hatta bak da de bitimde ne var ne yok bakmadım ben. Ben he... ...benim La nasıl deme hakkım var mı? Burada efendim söylenen şeyleri yürek yarası ile söylenmiştir. Aşkın konuştuğu yerde fetva bile dinlenmiyor biliyor musun? Aşk es tarik rahu peygamberim ol, mavzade-i aşkiyem, aşk es maderi maderi mevlana. ben onun gözünü yanayım, aşk es tarik rahu peygamberim ol. Aşk bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, yolu durur diyor, mavzade-i aşkiyem. Biz evlatları evlatlarıyız diyor. Aşkınlığı evlatlarıyız Aşk diyor. Aşk bizimdir, Anamızdır anamız. Biz ondan başka bir şey evdeyiz diyor. Paletin Kıcuman Paşa. Allah kanı kadar rahmet eylesin. İngilizler buraları işgal edip de Mekke'yi mükerremede Kabe'ye dokunmasınlar. Medine'ye mükerremede Ravzu'ya mutlana dokunmasınlar diye. 15 bin askerin buradaki efendim yaşadığı hali.